Allahü Vesselam. Alhamdulillahü Rabbi Lameen. Ve salatü Vessalamü Alla Rasulüna Muhammedü Valla Alehi Ya Allahu Ya Mu'in. Ya Hennan. Ya Menan. Ya Kereem. Ya Kaffar. Ya Rahim. Ya Rahman. Maulana İmam Rabbani Kaddes Allahü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 Sultan devamla buyuruyor ki vel mahrumu min mutluluktan mahrum olan insan bahtiyarlıktan mahrum kimdir bilir misiniz men yektazi khilafa mardi mevlahum Rabbisinin razı olmuş olduğu işin tam tersini tam tersini Yerine getiren bir insan saadetten mahrumdur. Bu sıkıntı ve stresten kurtulmayacaktır. Ve mahrum min es-saade. ve mutluluktan mahrum olan insan men, iftizi hilaf-ı murdi mevlahu. Allah Celle Celalü razı olmadığı şeylere teveccüh eden, o tarafa feki heves eden insandır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 ve tasarrufü fi mulkihî ve mulkihî bilâ iznihî Cenâb-ı Hakk'ın malik olduğu Cenâb-ı Celle Celal otoritesinin de sultasının hakim olmuş olduğu alemde, Bila iznihî onun izni ve müsaadesi olmadan iş işe girişen tasarrufta bulunan insandır. Bedbaht olan insan, bahtiyarlıktan, mutluluktan mahrum olan insan budur. Öyleyse yembaği al istihya'u haysu yura'una ridâs sâhibil Allah'tan utanmak gerekiyor Mevla'dan haya etmek gerekiyor niye haysu yura'una ridâ's-sâhibi'l-mecâzî insan dünyadayken hakiki amiri hakiki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 Sultan 3. Mustafa'ya bomba getiriyorlar Osmanlı padişahı padişahım diyorlar bu diyorlar iyi bir silahtır diyorlar işte şöyle e, yapar böyle yapar vesaire ne yapar diyor diyor ki işte efendim bu böyle bir bomb yaptığı zaman 10 kişiyi 20 kişiyi bir anda öldürür diyor ne ne ne ne diyor 10 kişiyi 20 kişiyi bir anda öldürür diyorlar bu böyle bir bombadır diyor dolayısıyla biz de yani bunu yapalım kullanalım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 almıyor kafa. Yani hatlar tıkandı senin anlayacağın. Evlerin eski su boruları içi icabında küflendiği zaman su doğdururuz akmıyor gibi mi ne olduk? Cenab-ı Celle Celalü hepimizi muhafaza eylesin. Guneydi Bağdadi kudnize konuşurken dili azıcık bile takılıyordu sağa sola bela. Sanki biraz pepelik vardı dilinde. Dedler ki efendi Hazretleri bu ne hayrola bu, bu bu rahatsızlığınız nereden kaynaklandı? Yahu dedi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 Ben sana demin ne söyledim senden başka buna kimse efendim süt vermeyecek demedi mi peki ay şu bu vesaire falan filan dedi ki Cüneydi Bağdadı işte o hanımın sütünde o hanımın sütünde şüpheli gıdalardan alıntı vardı dedi.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 şu İbrahim eten bu iyi bir kuldur. Buna bir teveccüh eder misin? Etmem dedi, diyor. Ya işte bak bu şudur budur evliyadır falan filan. Etmem dedi. Niçin dedi? Demin dedi hurma alırken dedi üst tabladan düşen hurmayı da alttaki tablanın hurmalarına katara kaldı dedi. Ee kalitesi düşük olan hurmaya kalitesi yüksek olan tek bir hurma katan bir adamın tevcüjle mecume alakası alakesi olmazdı. ''Teveccüh etmediler.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 Ama hayvan güneşi görmüyorsa güneş yok mu diyeceğiz şimdi? Benim bir takım his ve duyularım köreldiyse, haklı hakikati göremiyorsam e yok ya böyle şeyler vesaire falan. Yok. Bu kafa kafa değil allah Teala bozulmaktan, erozyona maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. İnsan mecazi amirini dinliyor, yani şu dünyadaki amirlerini dinliyor ama gel gelelim peki, hakiki amiri olan Cenab-ı Celle Celal dinlemiyor, e orada peki yani, hayasızlık edepsizlik yapıyor, olmaz. وَلَا يُرِيدُونَ فَوْتَ دَكِكَ فِيَذَا الْبَابِينَ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 Dünyanın amirlerine bu denli ihtimam gösteririz. Onlara peki saygıda ve hürmette tehabün ve tekasül tembellik göstermeyiz de mevla iş geldim işte böyle zikzak çizeriz. Efendi Hazretleri Kuddisesi 4 yaşındayken anasıyla birlikte inek ot atıyordu, affedersiniz. Hayvan tam sınırda otluyordu. Kendi tarlaları, komşunun tarlaları tam sınırda otlatıyorlardı. Hayvan bir anda yani ani bir refleksle komşunun tarlasından bir bağ ot aldı. İşte bir, bir, bir, bir yemeklik ot aldı. O da gördü onu. Anasına dedi ki ana dedi. Bir daha dedi ben bu ineğin sütünü içmiyorum dedi. Hani derler ya adam olacak çocuk falan işte gerisini sen tamamla. Ve <gülüyor> mevlahumul hakiki Halbuki insan hakiki mevlası var ya. Cenâ insan hakiki mevlası sahibi ve amiriye kadnahum anel umur <gülüyor> el gayr el merdiyet ve mubalageti. İnsan hakiki amiri olan Allah Celle Celaluhu üzerine basa basa basa basa basa razı olmadığı işleri insana yasaklıyor. Allahu Teala mübaleğa yapıyor. Bir kere söyleyip geçseydi gene tamamdı ama kaç ayette, nice ayette, yediklerinize dikkat, yediklerine dikkat, Kur'an bunu amirdir.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 Alınan gıdalar insanların karakterlerini yönlendiriyor. İnsanların bir takım değişik istikametlerde ahlak sahibi olmasını gerektiriyor. Ama müspet, ama menfi. Cezayir'de, Cezayir'de bir Müslüman katliamı var. Hatta buradan bazı zenginler oradaki hükümete destek veriyorlar. Yardım bile ediyorlar. Ve orada Müslümanlar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 Vazgeçerler onu, Teala kullarına peki bu kadar peki üzerine basa basa yasak koyuyor, iğazda bulunuyor. Yine de peki insan, yine de insan bildiğini yapmaktan vazgeçmezse bunun da hesabı mutlaka görülecektir. Vahum la ileyi asla peki. E Allahu Teala bu kadar konuşur, Mevla bu kadar enbiya gönderir. Bu kadar peki yasaklar, bu kadar emirler vesaire irat buyurur. insan hiç o tarafa bakmayacak. E yahsebu'l en yutrake sudâ? İnsano olup başıboş, peki terk edildiğini mi zannediyor dünyada? Yani sanki Allah Celle Celalı dedi ki: Ben bir dünya yaratayım he, bir avuçta kul yaratayım. Evet, sonra ondan sonra nimetlerini yaratayım, sularını yaratayım. Kulum Al sana efendim bir tarla. İstediğin gibi ye, iç, oyna, zıpla öyle mi? Yo, yoo, bir mühünüze sıkarım diyor Cenab-ı Hakk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 bir şey yiyeceğiz ama İmam Kuşehri söyler, Elini böyle uzatırdı şu baş parmağı, şu şahadet parmağı böyle tı oynardı böyle. Yeme! Yeme! Yeme! Şüpheli! Zununu Musri Kıddüsü yerken eğer yediğinde bir şüphe olursa bu eli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 Peki, Allah Celle celalı bu kadar ısrar eder Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kul peki, kullar peki, bomla yeltefidun ile asla. Asla ve katta Cenab-ı Hakk'ın peki yaptığına iltifat etmez. Fehazâ peki, helh ve islâm, em küfrân'ı söyler misiniz diyor. Bu kulun yaptığı Müslümanlık mı, gavurluk mı, kafirlik mi diyor. Çok ağır konuşuyor. Fehazâ helh ve İslam ev küfrân, Peki bu İslam, bu Müslümanlık mı, yoksa kafirlik mi, gavurluk mu buyuruyor? Felye tefekkâr <gülüyor> o tefekküren ceyyiden, çok sağlam düşünün, inceleyin, sık düşünün, kimyevi düşünün, yani böyle baktığınız zaman delici bakışla bakın bu işlere. cenab Hak bizi böyle eylesin. Bulunduğumuz ortam maalesef gayrimeşru olduğundan,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 Her insan kalbindeki duyguya göre mezardan kaldırılıp Allah'ın huzuruna gidecektir. <gülüyor> Kafiri seven onunla beraberdir. <gülüyor> ve o insana hiçbir ameli, namaz, niyaz, tarikat, marikatta falan vesaire. saysaya bildiğin kadar fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.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 Vallah fatatil fursatu, fırsat henüz kaçmış değil. Yümkün en yüte tedarik maasebaka. Yani şimdiye kadar kaçanların tedarik edilmesi ay estaflıla deyip de peki yapamadığımız şeyleri tekrar peki tedarik edilmesi gerekir diyor. Sen de yaparsın bu işleri diyor. Eğer varsa böyle kusurumuz. Aman ha, aman ha. Etteybin eden bir kemel lazım bala.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 sevinç ve sürür ortaya koyuyorsa fe huve münafikun fe huve münafikun fe huve münafikun bu adam münafıktır bu iki şahsiyetli bu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 لَا تَرْفَهُ سُورَةِ اِسْلَامِهِ ve alil الْقَارِي menasipül haccında diyor ki insan hacca giderken birçok şeyi dikkat alması lazım önce hacca giderken kullanacağı para saf helal mı değil mi helal mı değil mi buna dikkat edecek niye haram parayla hac ne oluyor ki He, haram parayla cami yaptırıyor vesaire olmaz kardeşim helal süpürgesiyle cami süpürülmez dikkat et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 Ehl-i sünnet vel cemaat akidesi inancımız der ki La sagirete maal israr ve la kebirete maal istiğfar Bir insan bir küçük günahı yapmaya ısrar ederse bir insan küçük günahlarda ısrar ederse artık küçük günah meselesi kalmaz o günah büyüye inkılap eder ve la sagirete maal istiğfar ve la kebirete maal ama istiğfar ederse büyük günah da kalmaz diyorlar hayatı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 deri gidiyor cepheye e millet kessin kessin de çarık yapsın diye deriyi ateşle közlüyorlar o hayvan derisini yiyorlar sen namaz kılma sen harama meşgul ol sen ülkeyi saat, sen İslam'a teğet geç öyle mi? bunun hesabını bir gün soracaklar el akil akıllı insanlar ya tekfiil işaretu ona efendim işaret yeter diyor ve kura'tu sureti kureyşin filmi mahavifi ve mahalli istilal a'da'in bak savaş diyor tehlike ve ondan sonra her türlü korkunun yaşandığı bir atmosfer diyor tehlike mantıkalarında tehlike mantıkalarında ve düşman istilası söz konusu olan yerlerde lilal fi kureyş'i okuyun diyor Mucarrail emni ve refahiyeti İnsanın güvenliği açısından rahat ve mutlulu açısından bir yani emniyet sübabı gibi bir şey demek istiyor Sultan.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 Bir Kıbrıs kayanı elde edildi ama neler neler neler neler neler neler, neler, neler ne kârametler, ne kerametler ne kerametler. Şu Mezin efendinin oturduğu yerde eskiden oda vardı orada. Amcam Hacı Bilal dedi ki, efendi bana dedi ki diyor rahmetli söylemişti. Bütün cemaati dışarıya çıkarttı dedi Hacı Bilal dedi çıkarttım dedi. Sen de şu kapıda dur içeriye kimseyi sokma dedi.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 Mirza Masari Canican sahadattandır. Nakşibendiyye meşayihindendir. Hindistan'a gittiğimiz zaman yeni delgide Abdullah Dehlevi ile beraber yan yana yatıyor kuddesi ruhu. Onun öyle bir hali vardı ki Hazreti Bekir-i Sıddık radıyallahu anh yanında anıldığı zaman Hazreti Bekir-i böyle resmen bir et kemik yok. Resmen ona gözüküyordu. Kale ebubekir Bekir-i Sıddık radıyallahu anh değil mi yanında birisi Ebubekir-i Sıddık şöyle şöyle dedi dediği zaman Hz. bekir ki Sıddık'ı aynen görüyordu o kemalat bak işte bunlara dikkat etmekle hasıl oluyor Cüneydi Bağdadi Kudüs'e sırrı o haftada sadece bir kere geldi bir kere geldi o kabiliyet bir anda olmuyor şimdi sen diyeceksin ki biyolojik kaide anatomi bilmem ne vesaire bana hikaye okuma önce şu hali bir yakala şu hali bir yakala, ondan sonra ondan sonra oluyor mu, olmuyor mu? Ondan sonra konuşalım. فَيَنْبَغِيْ قِرَاتُهَا فِي الْيَوْمْ وَالْلَيْلَىٰ Peki, gece ve gündüz bu lilafi okuyun diyor. اِهْدَٓا عَشَرَ مَرَّ اِهْدَٓا عَشَرَ مَرَّ On bir kere okuyun. La اَكَلَّمْ مِنْ On yok. 10 yok, 11. Rakamsal konularda ısrar etmek gerekiyor. Rakam mühimdir. 11 ise, 11'dir bu. Evet. O arada fil hadis-i-mustafavi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde varid olmuştur. Ne? Enne men menzilen Kim mesela bir yerde konaklasa Diyelim işte geceleyin, eskiden geceliğin saatler yapıldı at sırtında vesaire. اَنَّ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا Kim bir yerde konaklasa سُنْمَقَالَ اَعْضُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَمْمَاتْ مِنْ شَرْرِ مَا Cenab-ı Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu bütün mahlukatın şerrinden peki Allah Celle Celaluhu'nun kelimeleriyle cenab Celle Celaluhu'ya istiaze ifade eden kelimelerle Mevla'ya sığınıyorum dese dese اَنْ اَنْ şey on, ona hiçbir şey isabet etmez. Hattar tehala min Ta ki bulunmuş olduğu yerden kalkıp göçünceye kadar. Brevece deniz savaşı yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Bar kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı ordusunun kaptanı ve Andre Dorya Hristiyan ordusunun efendimizle işte, komutanı. İkisi Preveze'de işte Atina'nın şey, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin bakan tarafında de bir yerdir orası. Orada savaşa tutuş oldu. Neticede bizim Osmanlı ordusu, dedenin ordusu ee, donanması 150 parça gemi, Hristiyanlar ise 600 parça. Üstelik rüzgar da onların arkasından bizim yüz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 Cenab-ı Hakk'ın peki selamı gerek dünyada ve gerekse ahirette emni emniyette olmak hidayete tabi olanların üzerine olsun. Cenab-ı Hak makbulinden eylesin, mahruminden eylemesin. Şu